sinemafili Hasarlıan mismanlar Melis Beklil ve Yeşim Guru seven 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil'desiniz, canlı yayındayız. Ben Melis Behlil, bu hafta Yeşimburul Seven e, yayına gelemedi e, fakat bir konuğumuz var. Programımızı da Jose Gonzalez'den In Our Nature adlı parçayla açtık Bunu çalmamızın tabii ki bir nedeni var. Kendisinin daha fazla müziklerini dinlemek ve kendisini görmek için İF İstanbul'daki filmlerden e, onun hakkındaki belgesele gitmek mümkün. Konuğumuz da zaten İF İstanbul'dan Pelin Turgut. E, fakat Pelin'e hoş geldin demeden önce biz her zaman gibi programımızın iletişim bilgilerini vereceğiz. Programımızın e-mail adresi sinefiller at gmail.com gmail.com Radyonun telefonu ise 212 alan kodu 343 40 40. Program destekçimiz Hülya İnci'ye de çok teşekkür ediyoruz. Evet Pelin Turgut'a da çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Pelin. Merhabalar. İFİN bu sene 10.sü gerçekleştiriliyor. Ee, İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ee, başlarken bir kere o 10. yıllığı tebrik ederek başlayalım. Başlarken teşekkür. bunu tahmin edebiliyor muydunuz? Yok canım. Başlarken, başlarken 25 yaşındaydık ve hani muhtemelen gerçekten ertesi gün kahvaltıda ne yiyeceğimizi bile bilemiyorduk. Dolayısıyla 10 yıl sonrasını hiç düşünmemiştik ama şimdi geriye dönüp baktığımda bir şekilde her şey çok organik büyümüş gibi geliyor ve organik gelişmiş gibi geliyor. Hani hoşmadı gitmiyor değil. Evet mesela başında yarışma bölümü yoktu, sonradan Aynen. eklendi. mekanlar hani her sene böyle bir şekilde İstanbul'un biraz evrimiyle de paralel. Hani cadde eklendi, İstiniye eklendi vesaire, yarışma eklendi. Ankara'ya gittik. Geçen sene bu dijital yayına başladık ve işte 25 şehirde birden bu sene İf filmleri gösterilecek, 5 tane film göstereceğiz. Hani bir şekilde böyle bir kendi kendine olma hali var, o güzel. Evet, arada böyle bir dijital devrim de yaşandı bu sene, e bu mobile de. Bu Mubi ortak yaptığımız proje zaten. Ee, onlar bize altyapısını sağlıyorlar. Ee, dolayısıyla o filmler işte orada encode ediliyor, bir şekilde dijitalize ediliyor. Ondan sonra da şey üzerinden, kablo bağlantısı üzerinden... Burada ortaklarımız var her şehirde. Herkes örgütleniyor her şehirde. Bu işte bazen bir kadın grubu, bazen bir sendika, bazen bir üniversitenin film kulübü. Ee, bir mekan ayarlıyorlar kendilerine. Projektör ayarlıyorlar. Sinema kalitesinde İstanbul'la eş zamanlı filmleri izliyorlar. Sonrasında yönetmenlerle yapılan soru cevaplara da her yerden katılım yapılabiliyor. Canlı yayınlanıyor. Güzel ya yani çok hani şeyi gösteriyor işte aslında hani daha o kadar yolun başındayız ki daha çok kim bilir neler göreceğiz. Evet ee, 10. yılda ne gibi özel şeyler var onunla başlayalım istersen. Ee, ya bu sene o kadar dolu bir program var ki o açıdan. En büyük yenilik büyük ihtimalle Sundance ile yaptığımız e, ortaklık bu seneki. İki ayaklı. Birincisinde hem onların seçtiği 10 tane filmi gösteriyoruz Film Forward başlığı altında. Onların bir kısmının yönetmenleri de geliyor burada buraya. İkinci ayağında gelecek hafta sonu onlarla beraber 3 günlük bir kamp gibi işte senaryo yazımı, film yapımı üzerine hani bütün ilgililere ama özellikle büyük ihtimalle sinema öğrencileri ve yönetmenlere ve film severlere bir maratonumuz var. Bu aslında onlar için hani bu bölgede ilk defa bir işbirliğine gidiyorlar. Hem onlar için hem bizim için. Bizim birkaç yıldır süren görüşmelerin sonucu. Artı burada dört genç yönetmenle, Türk yönetmenle de özel bir lab çalışması yapacaklar senaryoları üzerine. Bunun dışında. yani iki tane şey tabii haklısın. <gülüyor> Devam edeyim. On. <gülüyor> Şöyle. iki tane canlı gösterim yapacağız. Bir tanesi bu akşam başlayacağız ilki yapılıyor. Pazar akşamı cadde bostanda yapılıyor. Bence kesinlikle kaçırılmaması gereken bir şey. Utopia in Four Movements. Ee, Sam Green Weather Underground'un yönetmeni. Bayağı tanınan bir belgesel yönetmeni. Dört tane Amerika'dan müzisyenle geliyor. Ee, yaptıkları şey işte bu canlı sinema ilk defa göreceğiz. Aslında tam olarak bilmiyorum. Sundance'da görenler hani gördükleri en acayip şey olduğunu söylediler. Çünkü söz, söz müzik ve görseli o sırada canlı birleştiriyorlar ve seyircilerin katılımıyla o yüzden tıpkı hani canlı müzik dinlemek gibi. yani hani Sadece bir kere ve o gece ve o sırada yaşananla hmm. e, sınırlı bir deneyim. E, dolayısıyla çok merak ediyorum. Konusu da Ütopya dürtüsü. Ve bir şekilde biz bu Ütopya dürtüsünü nasıl tekrar canlandırırız? Tekrar canlandıracaksak o zaman yeni bir yol bulmamız lazım. O yüzden formatı da yenilememiz lazım. Format yeniliği de oradan geliyor. Hani çok güzel bir düşünce gibi geliyor. Bir de yarın akşam Zare'yi gösteriyoruz. Zare... 1927 yapımın bir Ermeni yönetmenin filmi Kürtlerle ilgili ilk film diye geçiyor. Ermenistan'dan yani bayağı kopyası bile böyle canlı tarih gibi Ermenistan'dan özel birisi getiriyor falan öyle bir e, değerli bir durumu var. Tara Jeff var Londra'da yaşayan Kürt sanatçı. O üzerine canlı müzik yapacak. Bence o da yani Zare'yi ben müziksiz seyrettim çok hoştu müzikle. Daha da, daha da çarpıcı bir hale geleceğini düşünüyorum. Güzel, lirik böyle bir aşk hikayesi aslında. Güzel, çok güzel. Onun dışında 10. yıl şerefine son 10 yıldan seyircilerin seçtikleri filmleri de gösteriyorsunuz. Doğru, oylama yaptık internet üzerinden. Binlerce kişi oy verdi ve 5 film seçtiler. Ee, benim hepsi çok içmesinde sindi aslında. Ee, Donnie Darko... Zaten malumun birçok insan için belki biraz kült bir film. 24 Saat Parti insanları bence de İF'in gösterdiği en iyi filmlerden biridir. Onun bir de şerefine partisi var. Çünkü geçen sefer de partisini yapmıştık ve son bir şekilde o böyle çok nam dolayısıyla bir tekrarı var. Bir Tur Hakfancıoğlu filmi, Emre Akay ki severiz eee kendisini. Onu da iki filmini gösterdik. Dolayısıyla evet orada bir 5 filmlik bir derleme var. Eee Onları da bence hani tekrar sinemada seyretmek çünkü filmler artık her yerden ulaşabiliyoruz sonuçta. Evet. hani ulaşım sorunumuz yok. ama bir arada seyretme deneyimle bir şekilde açız. Hani Dolayısıyla da o açıdan bence hani festival zaten güzel bir deneyim. Tam tersine geçen gün bir öğrencim ya hocam kendi evimizde biz bunları seyretsek ne güzel sigaramızı da içeriz diye bir yorum getirdi. Yani biz o yüzden mesela İska'de bu işte canlı yayın projesinde bu 25 şehirde, Hani bazı festivaller şöyle yaptılar, bazı filmleri açıyorlar ve ülkenin her bir yanındaki insanlar laptopundan ya da işte neyse evinde izleyebiliyor. Ama hani aslında istediğimiz, aradığımız ve özlediğimiz şey kolektif deneyimler ya bir şekilde bir araya gelmek olduğu için e, hep o örgütlenme ve sinema örgütlenmesini arıyoruz. Yani sinemayı filmden ayıran, film seyretmekten aynen. ayıran şey o zaten. aynen. Ee, onun dışındaki etkinliklerden konuklardan biraz belki bahsedelim Tabii, özellikle külk yönetmeniniz var haklısın ee... <gülüyor> <gülüyor> o da büyük Merakla heyecan o da, o da büyük heyecan aynen ee, salı akşamı konuşacak yani şöyle pazar akşamı filminin gösterimi var Santa, Santa Sangre, Sangre. Ee, o film geçen sene restore edildi ve çok yeni bu haliyle gösteriliyor dolayısıyla o güzel olacak onu sunacak ve sonrasında bir soru cevap yapacak Sonra Salı akşamı 19.30'da The Hall'da konuşacak ve öyle hoş bir adam ki şimdi hem çok yönlü birazcık böyle bir zamanımızın bir bilge dedesi gibi bir şey. Hani hem işte tarodan tutun birçok farklı bir spiritüel geleneği var hem de sinema geçmişi var. Ne üzerine konuşmak istersiniz dedim hani spiritüel... ...konular mı yoksa sinema mı? E, i̇kisi zaten benim için aynı şey Pelin. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani, tabii doğru. Aynı şey... <gülüyor> Evet, festival oluyor. merkezi The Hall'ı da hatırlatalım. Evet, ee, festival aynen. boyunca filmler Beyoğlu'nda, fitaşta gösteriliyor. Dediğim gibi başka mekanlarda evet. eklenmiş durumda. Son birkaç senede e, AFM, Caddebostan, AFM, İstinye ve Cinebonus, G-Moll. Ama film dışındaki etkinlikler de The Hall'da. Evet, ve çoğu, yani onların hani partiler haricinde e, birkaç müzikli gecemiz ve bütün atölyelerimiz neredeyse ücretsiz. E, dolayısıyla da hani hakikaten e, bence mutlaka... Zaten İF izleyicileri biliyor ama hani e, çok farklı farklı alanlarda animasyondan tutun da işte Burlesk Atölyesi'ne kadar çok farklı atölyeler var. Bir bakmakta fayda olabilir. Partileri de hemen kısaca bir söyleyelim meşhurdur İF'in partileri ne de olsa. <gülüyor> e, bu akşam açılış partisiyle başlıyorsunuz partileri evet. e, The Hall'da. E, Orada Horsemeet Disco evet. çok tavsiye ediyorsun sanırım. Çok bizde ofiste bir haftadır dans ediyoruz. Yarın akşamda Alternatif Güçlerle 10. Yıl Doğum Günü Partisi evet. var. İstanbul Altyazı, Anadolu Kültür, Radyo Eksen, Time Out ve TOG birlikte kutluyor. Evet. Ee, onun dışında hafta boyunca da e, yine daha doğrusu gelecek hafta içerisinde diyelim Çarşamba akşamı demin söylediğin 24 saat parti insanları. Partisi var mesela Tabi gelecek hafta sonunun Biz etkinliklerini yine hatırlatırız ama Gelecek cuma ve cumartesi de Gökkuşağı partisi ve Kapanış partisi Doğru. olacak Dinleyicilerimizi hemen hatırlatalım Çünkü İF'in en keyifli yanlarından biri O sırf filmler değil dediğim gibi hani Bir yandan sinemada toplu izleme Deneyimi var ama onun dışında Filmden çıktığınızda yine beraber Bir şeyler yapabiliyor olmak evet. Farklı etkinliklerde Çok şey katıyor İF'e Biraz filmlerden de bahsedelim ama arada bir parça daha çalalım. Sizin bu kaç senedir bayağı yerleşti galiba müzik belgeselleri bölümü. Evet, evet. Oradakilerden bir de Blur belgeseli var. Evet, heyecanlı. Oradan hatta o filmin fragmanını, parçasını şimdi çalacağız. Hayd Park'taki canlı yorumuyla Park Life geliyor Blur'dan. ...hakkındaki belgesel... ...No Distance Left to Run'ın... ...trailerinde çalan Parklife versiyonu dinledik... ...Hayd Park'ta canlı e, konser kaydıydı... ...İF e, İstanbul'da gösterilecek... ...belgesellerden biri bu... ...müzik belgesellerinden biri ve... İstam, ...İF İstanbul'dan Pelin Turgut... ...canlı yayında bizlerle İF'i konuşmaya... ...devam ediyoruz... ...Evet filmlerden tabi biraz bahsetmek lazım... E, ...çeşitli bölümleriniz... E, ...mevcut bir kısmından bahsettik... ...İF... E, Benim hani arada gördüğüm, görmediğim bir iki şey var ama özellikle tabii siz her şeyi görüyorsunuz geldikçe. Senin e, özellikle tavsiye etmek istediklerinden biraz geçelim. Çünkü bazıları da hiç duyulmuyor. Yani galalar tabii. mesela hep bilinen filmler. Tabii, tabii. Ama onun dışındaki bölümlerde çok tabii. daha bilinmeyen... Küçük cevherler var. Yani özellikle bence bu sene hakikaten hani aralarda küçük cevherler var... Ee, Galaların içinde hani atlanmaması gereken bir inside job var. Belgesel 2008 finansal kriziyle ilgili. Ben Affleck'in seslendirmesini yaptığı. Şimdi Oscar adayı aynı zamanda ama şey çok çarpıcı bir film. Hakikaten ve çok güzel derleyip toparlıyor konuyu. Ben ama şeyim gerçekten bu küçük cevherler taraftarıyım. Marwen Cole var mesela. Ee, gene işte bu ne kadar gerçek o kadar kurgu. Hani kurguyla gerçeği bir şekilde... E, ...başka türlü birleştiren filmler diyelim. Çok çok güzel bir film. Gene o bölümde Life 2.0 var. Bu şeyle ilgili... E, bir, bir ...Second World diye bir, bir, bir bilgisayar dünyası varmış deyince ben direkt teyze kıvamını... <gülüyor> <Geçmiş gülüyor> <Hayatırma arasında. gülüyor> evet. Hayat 2.0 diye. 2 milyon falan kullanıcısı var dünya üzerinde. Ve enteresan bir şekilde bunların çoğu Amerika'da değil, çoğu Avrupa'da. O da bana çok ilginç geldi. Ve insanlar için artık o hayat. Yani çünkü oradan para da kazanabiliyorsunuz bir şekilde. Ve dolayısıyla hani bir sürü böyle insan var. Orada, orada aşık oluyor, orada alter egos ile yaşıyor, orada şey yapıyor... Birden Peter Greenaway bunun gerçek dünyayı ve sinemayı özellikle yerine geçeceği konusunda çeşitli iddiaları i̇şte, var. Ama aynen onu görüyorsun. Çünkü hani sonuçta yaptıkları şey o aslında bir karaktersin sen ve hangisi kim daha gerçek? Yani sen çünkü orada da artık full bir hayat yaşıyorsan o karakter olarak hani o karakter mi daha gerçeksen mi daha gerçeksin gibi böyle ilginç sorular soran bir film. Onu tavsiye ediyorum. Life of Fish. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Anlakama yatakta diye bir film göstermiştik. böyle Şili filmiydi. Bir yatak odasında geçiyorduk. Böyle bir, bir kadınla bir adam bir partiden gelmişler. O geceyi beraber geçiriyorlar sadece. Ve sadece o gecenin filmi. Hani çok zekice bir ilk filmdi. Böyle hani ve çok harika diyaloglar. o Çok etkilenmiştim şeyden. E, bu kadar hani düşük bütçeli ve bu kadar güzel kurtarılmış bir iş. Şimdi tabii... O da gelişti, arada başka filmler de yaptı ama Life of Fish diye. Gene çok hoş böyle bir ilişki filmi, güzel bir film, kaçırılmaması gerekir. O bölümde gene Invisible Eye var, Arjantin filmi, darbe dönemi. Ve böyle bu göz altındaki toplumda olma hali, yani toplumda, toplumun göz altında olma halinin bir okula yansıması ve böyle hani insanın vücuduna kadar böyle o o o seyredilen olma halinin ve o baskının etkisi. Hoş bir film o da. Eee birden bire düşünüyorum şey... yarışmadan bahsedelim yarışmadan istersen. Yarışmadan bahsedelim. Onu yönetmenler de geliyor çünkü. Doğru doğru. O o o hep özel kılıyor zaten o filmleri seyretmeyi. Orada Kuhn Mortier var. X-Straumer'ın yeni filmi. 22 Second of May. Ee, güzel bir film. Çok çarpıcı. Görsel olarak çok çok etkileyici bir film. Roman Gavras'ın e, Our Day Will Come. Vincent Cassel. Yani hani Roman Gavras çok filmi beklenen bir yönetmen. Çünkü müzik videolarıyla çok nam salmış. Bir de Costa Gavras'ın oğlu. Film hakikaten farklı bir film. Görülesi bir film. Yine orada Kan Kokusu diye bir Meksika filmi var. Kan'da seyrettik biz bu filmi ve bir şekilde aklımızdan çıkmadı. Çünkü film türler arası bir film. Yani bir şekilde hani bir korku filmi gibi tasvir ediliyor. Hani böyle içinde yamyamlık var falan. ama aslında değil aslında sadece sürreal veya veya tam tersi aşırı gerçekçi. Hani bir aile toplumu, dramı falan. Aynen. Yani bir aynen. Var. Aynen. Çok güncel yani böyle çok güncel bir hikaye. Onu da dolayısıyla çok tavsiye ediyorum. Onun dışında Dört Aslan'ı bir konuşmakta fayda var. Belki siz hani bir bölüme koyamadığınız filmleri bonus olarak gösteriyorsunuz Aynı, onların öyle. arasında. Ve geçen hafta da haftalarda en iyi e, ilk film, yani ilk film ödülü değil ama en iyi çıkış ödülünü yönetmenine kazandırdı. Evet. E, bence çok önemli bir film. Chris Morris zaten hani... Sonuçta önemli bir yazar ve işte Türkiye'de de It Crowd falan gibi dizilerden bilinen birisi. Çok kült bir isim. Ee, yani o daha büyük ödüllerde atlanmasının tek sebebi bence hani konusu itibariyle e, zorlayıcı bir tarafı var. Ee, intihar ama, bombacıları. E, i̇ntihar bombacıları ama bir yandan da hani hicif ve komedi de bir tarafı da var. Ama bir yandan da hani korkunç da dokunaklı. O yüzden hani çok çok etkileyici bir film. Christmas Morris geliyor buraya. Ki çok az seyahat eden birisi. Dolayısıyla aslında çok şanslıyız. Filmi sunacak. O film çünkü o 5 filmden biri her yerde gösterilecek olan. Ee, dolayısıyla evet çok hararetle tavsiye ediyorum. Ee, L.A. de ben... Merak ediyorum değil mi? başlamadan konuşuyorduk hani ikimiz de merak ediyoruz ama ne kadar da seyredilir ee, evet. zombi gay pornosu olarak Melbourne'da gösterilememişti mesela. Aynen öyle aynen öyle. Vallahi bilemiyorum desem yani Toronto'da ben değil Serra gördü bir şekilde göreceğiz herhalde. Evet. Ama yani beğen sen de beğenme sen de festivale dahil aynen. etmek gereken filmlerden anlaşma. Rus'ta Rus öyle bir yönetmen zaten. Bunun dışında yine belgesellerden dün yanılmıyorsam Açık Gazete'nin de konuğu hmm. oldular. Bir avuç cesur insan. Hmm, çok güzel. Onu anmakta fayda çok var. Çok güzel, çok güzel. Rüya Köksal'ın yeni filmi, Köksal filmi HES'lerle ilgili. 3 senedir falan takip ettiği bir konu. Karadeniz'de çok çekimlerle geçti bu üç sene. Üç farklı noktada verilen mücadelenin hikayesi. Çok kuvvetli bir film. Evet. Evet, yani aslında bu listeden hepsini neredeyse... Sırayla geçişi var değil mi insanın? Evet. Insan pek bilemiyor. Hani aynı anda iki tarafta ya da işte 5 gösterim var da... ...ben daha çok Taksim'e yoğunlaşıyorum Fitaş'a. Karar vermek Dizi zor Croquettes olabiliyor. Dizyar Croquets konuşuyorduk demin. Çünkü onun da yönetmeni geliyor. O da çok hoş bir film. Yani bir e, gay transseksüel kabare grubu Brezilya... Ee, ve bir şekilde hani darbe dönemi ama bunlar her şeye rağmen var olmaya devam ediyorlar. Ve bir şekilde çok da önemli oluyor onların o hareketi. Çok hoş bir belgesel. Evet yarım beş buçuk da benim listemde o var zaten. Çok güzelmiş. <gülüyor> ee, evet yani çok film var, çok etkinlik var. Ee, size de kolay gelsin. Senin eklemek istediğin son bir şey. Yok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bize böyle bir festival kazandırdığınız için. Ne demek için. sinemalarda görüşelim inşallah. Evet bizce de öyle. Şimdi tekrar bu müzik belgesellerinden birinden John Lennon. Hmm, Lennon YC'yi e, anmak için John Lennon'dan New York City parçasını dinliyoruz. geldi New York City dün başlayan IF İstanbul'da gösterilecek filmlerden biri Lennon NYC onun şerefine çaldık evet bu hafta biraz program formatımızın dışına çıktık IF İstanbul şerefine konuğumuz IF İstanbul'dan Pelin Turgut'tu şimdi ise onun dışındaki gösterimlere geri döneceğiz gösterime giren filmler dışında geçen hafta kısaca duyurduğumuz iki toplu gösterim başlıyordu onları hemen hatırlatalım Pera filminde sinemasında Gangsterler Kralı Jean-Pierre Melville programı başladı bu hafta. 16'sına başladı. 27 Şubat'a kadar sürecek. Fransa'nın en önemli popüler yönetmenlerinden Jean-Pierre Melville'in 1947-70 tarihleri arasında yaptığı filmlerden oluşan bir toplu gösterim. Bu 5 kurmaca bir belgesel gösterilecek. Bir de söyleşi konferans yapılacak gelecek hafta sonu. İstanbul Modern'de ise... 17-27 Şubat tarihleri arasında Kanada sinemasından kimlik odaklı filmler gösterilecek. Bunların arasında Woody Harrelson'ın oynadığı muhafızdan bol ödüllü Saviye Dolan'ın Annemi Öldürdümüne kadar pek çok film yer almakta. Ayrıca yarın saat 7'de Tütün Deposu'nda Saturday Dogs gösterimleri devam ediyor. Miraz Umut adlı film gösterilecek yönetmeni Rodi Yüzbaşı ardından da Nazan Üstündağ Kürtlerin Çilesi adlı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Nazan da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden. Önümüzdeki çarşamba ise saat 6.30'da Mimarlar Odası Belgesel Sinema Kulübü'nün bir etkinliği var. Ayın 23'ü oluyor çarşamba günü. E, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent, Büyükkent Şubesi'nde Karaköy'de e, gerçekleşecek bu. Kentin üstündeki eller gösterilecek. Francesco Rossi'nin 1963 yapımı filmi. E, evet 5'te gösterime giren yeni film var ve bunların arasında da Oscar iddiası şu filmler var. Onlardan bir tanesini müziğiyle devam ediyoruz. E, müzik de Oscar adayı Alexander Desplan'ın bestesi The King's Speech aynı adlı filmden. Alexandre Desplat'ın Oscar adayı bestesini dinledik. The King's Speech, aynı adlı filmin ana temasıydı. Zoraki Kral, bu hafta gösterime girecek 5 filmden biri bu. Tom Hooper'ın yönettiği filmde Colin Firth, Helena Bonham Carter ve Geoffrey Rush başrolleri paylaşıyorlar. Bu senenin en iddialı filmlerinden biri Oscar'larda. 12 adaylığı var ki bunların arasında film de mevcut ve filmi almasına geliştirdik. ...giderek daha fazla ihtimal verilmeye başlandı. Ee, ama ödüllere geçmeden önce kısaca filmi tanıtalım... Gerçek bir hikayeden yola çıkılıyor. Kral V. George'un ölümünün ardından 1930'lu yıllarda Edward'ın meşhur skandalı ortaya çıkıyor. Yani skandal değil de kral olmasına rağmen boşanmış bir kadınla evlenmek istediği için tahttan feragat ediyor. Kral Edward ve iş kardeşi Albert'in başına kalıyor ki o da sonradan 6. George olacak. Şimdi burada bir problem var. Albert kral olmaya Hazır değil ve onun da bir parçası olarak e, topluluk önünde konuşma yapmaya hazır değil. Çünkü kekeliyor. Ayrıca reyleri de söyleyemediğini Colin Firth'ın e, yorumundan görüyoruz. E, film e, bu konuşma sorunlarını yenmesi üzerine kurulu. Bunu da yaparken e, Avustralyalı... Alışılmışın dışında metanatlar uygulayan bir terapistin desteğini alıyor. Sonradan hayatında önemli bir yer tutmuş biri bu aynı zamanda. Ve film 1920'lerde başlayıp esas 30'larda tam kral olma evresine odaklanıyor. Colin Firth'ın hakikaten muhtaşem bir oyunculuk sergilediğini söylemek lazım. Zaten bu sene Oscar'ların en garantili kategorisi gibi görünüyor. En iyi erkek oyuncu Colin Firth'ın alacağı kesin gibi bakılıyor. Aynı zamanda bu dalda BAF'ta ve Altın Küre'de kazandı. Pek çok başka ödülde kazandı. İngiliz bağımsız film ödüllerinde aldı. Film aynı dallarda hem BAF'talarda hem İngiliz bağımsız ödüllerinde ödülleri kazandı adaylığın ötesinde. En iyi film, en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın ve erkek oyuncu olarak. Dediğim gibi Oscar'larda da 12 adaylığı var. Başta sosyal ağ daha güçlü görünüyordu. En iyi film için yavaş yavaş aldığı ödüllerle Zoraki Kral'ın burada aslında belki de ödülü kucaklayacağı söylenmeye başladı. Onu artık 10 gün sonra göreceğiz. Haftanın bir diğer Oscar adaylıklı filmi 6 adaylığı olan 27 Hours 127 Saat. Filmin kendisi de ondan daha kısa 94 dakika kadar. Bu da gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Danny Boyle'un yönettiği filmin senaryosu Aaron Ralston'ın otobiyografik kitabından uyarlanmış. Aaron Ralston kim derseniz Amerikalı bir dağcı, kaya tırmanıcısı daha doğrusu. Bir hafta sonu öyle dağlara, kayalara tırmanırken bir kanyonda düşüyor ve kolu bir kayayla kanyonun duvarının arasına sıkışıyor. ...ve hani onu kurtaracak kimse yok... ...kolunu kımırdatamıyor kımıldatamıyor... ...yanında da çok sınırlı yiyecek ve içecek var... ...arada tabii flashbacklerle... ...geçmişine de dönüyor... ...fakat temelde James Franco'nun... ...kendi başına üstlendiği neredeyse... ...bir film bu... ...ona Lizzie Kaplan, Kate Mara ve Amber Tamblyn eşlik ediyorlar... ...James Franco buradaki... ile Oscar adayı oldu... ...onun dışında en iyi film, en iyi senaryo... ...en iyi kurgu, en iyi müzik... ...ve en iyi şarkı dallarında da aday ki... ...oradan da bir şarkı dinleyeceğiz... müzikler Are Rahman'dan, e, Danny Boya bundan önce milyonerdi Slumdog Millionaire'de kendisiyle çalışmıştı. Hindistan'ın en tanınmış e, film bestecisi. E, filmin tabii oradan kurtulmasının tek bir yolu var. Filmin bazı noktalarında seyircilerin bir hayli rahatsız olduğunu söyleyelim. İlk gösterimlerde Toronto'da bayılanlar olduğu gibi hikayeler anlatıldı. Haftanın bir diğer yabancı filmi ise The Green Hornet Yeşil Yaban Arısı. Bu da Michel Gonzi'nin yeni filmi. Gerçi Michel Gonzi'nin e, böyle üstü bastırılmış bir hali var kendi genel çılgınlığını ancak bahsediyor. Bazı noktalarda çıkarabiliyor filmde. Çünkü sonuçta bu bir e, süper kahraman filmi. Pek de süper olmayan bir kahraman filmi aslında. E, senaryoyu Seth Rogen ve Evan Goldberg e, yazmışlar. Bir radyo oyunundan uyarlama. E, 50, yıllarda, e, 50 yıllara kadar Amerika'da çok popüler olan bir radyo kahramanı Yeşilyaban arası. Seth Rogen aynı zamanda başrolü de canlandırıyor filmde. ...yanındaki destekçisi... ...bu kahramanların hep bir destekçisi olur... ...o da Keito, o da Jay Chow... ...tarafından canlandırılıyor ki... ...Jay Chow aslında Asya'da çok tanınmış bir pop şarkıcısı... Ee, bu ikili de şöyle bir fark var. Esas hani kahramanlıkları, süperlikleri daha çok yardımcı yapıyor. Brit Reid adlı çok zengin bir e, gazete sahibinin oğlunu canlandıran e, Seth Rogen karakteri. E, aslında çok süper bir yanı yok dediğim gibi. Gördüğüm en şapşal e, süper kahramanlardan biri. Zaten filmde öyle bir e, süper kahraman ve aksiyondan... Ziyade neredeyse komediye daha yakın fakat keyifli bir film. E, Britt Reid'in babası ölünce hayatında ilk defa sorumluluk e, üstlenmesi gerekiyor. Ve bir yandan gazetenin işleriyle uğraşırken bir yandan esas olmak istediği geceleri sokakta Los Angeles sokaklarında gezip kahramanlık yapan bir e, gizemli karakter olmak. Evet, 3 yabancı filmin yanında 2'de Türk filmi gösterime giriyor bu hafta. Bunlardan bir tanesi Signora Enrica ile İtalyan olmak. Geçtiğimiz Antalya Film Festivali'nde ilk defa gösterildi. Ve başrolündeki Claudia Cardinale'ye orta en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı bu film. Cardinale'ye İsmail Hacıoğlu, Lavigna Longhi ve Teoman Kumbaracıbaşı eşlik ediyorlar. Filmin yönetmeni ve senaristi Ali İlhan. İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı ekin... Dil öğrenmek için İtalya'ya gidiyor ve kalacağı e, evin kapısına geldiğinde normalde orada hiç erkek öğrencileri barındırmayan evinin odalarını kız öğrencilere veren aksi bir kadın olan e, Signora Enrica ile tanışıyor. Fakat e, hem kendini eve kabul ettirtiyor hem de aralarında <gülüyor> büyük bir dostluk doğuyor. Son filmimiz yine haftanın Türk filmlerinden Çalgı Çengi. Bu da bir komedi. Selçuk Aydemir yazmış ve yönetmiş. Başrollerde Hazal Kaya, Bora Akkaş, Erdal Tosun, Ahmet Kural ve Mustafa Uzun Yılmaz yer alıyorlar. Hayatlarını düğünlerde müzisyenlik yaparak kazanan iki kuzenin öyküsü bu da. Bir gece bir sünnet düğününe gidiyorlar. Hazırlanmaları için evin kömürlüğüne atılıyorlar. Fakat orada bir de Mafyanın yakaladığı bir başkası var ve işler biraz karışıyor. Selçuk Aydemir'in daha çok kısa film ve televizyon işleriyle tanıdığını söylemek lazım bu ilk uzun metraj yönetmenliği. Evet bu 5 uzun 5 filmimiz İFE ilave olarak gösterime giriyorlar aralarında dediğim gibi Oscar iddiası 127 Saat ve daha da iddialısı Zoraki Kral da mevcut. Çok tercihli bir hafta var önümüzde. Şimdi 127 Saat'in Oscar Adayı şarkısını dinleyelim. Are Rahman Bestesi daidodan dinleyeceğiz. fire I Rise <gülüyor> R. Rahman'ın Oscar adayı F.I. Ryzen'ı R. Rahman ve Daito'dan dinledik. 127 Saat filminin şarkısıydı. Evet programımızın sonuna iyice yaklaştık. İstanbul'un çok yoğun bir sinema haftası var ama dünyanın sinema gündemi de çok yoğundu bu hafta. Bir yandan Berlin Film Festivali sürmekte başladık. Yarışma filmleri yavaş yavaş gösteriliyor. Bizim büyük çaresizliğimiz galasını gerçekleştirdi. Seyfi Teoman'ın yarışmada yer alan filmi. Ayrıca Wim Wenders'in 3 boyutlu Pina filmi de Pina Bausch üzerine yaptığı belgeseli gösterildi. Berlinale'de dünya premierini yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve başkanı Christian Wolff da gösterime katılmışlar. Ayrıca geçen hafta Baftalar ve Goyalar verildi. Goyalarda... Ödüllerin büyük bir çoğunluğunu Agusti Villaronga'nın Panegre adlı filmi topladı. Baftalardaysa en çok ödül bu hafta gösterime giren The King's Speech. Sonraki Kral'a gitti en iyi film ödülünün yanı sınıra en iyi erkek oyuncu, en iyi orijinal senaryo, en iyi yardımcı erkek oyuncu Jeffrey Rush, en iyi yardımcı kadın oyuncu Helena Bonham Carter ve en iyi İngiliz filmi ödüllerini aldı. Bunun dışındaki ödüllerde en iyi yönetmen David Fincher, sosyal ağ, en iyi kadın oyuncu Natalie Portman, e, siyah kuğu ki aslında bunların hepsi Oscar'larda da beklenen isimler. En iyi uyarlama senaryo The Social Network, sosyal ağ ile Aaron Sorkin. E, sinematografi True Grit ile Roger Deakins'e gitti bu haftalarda. E, o da ifte gösterilecek filmlerden biri en iyi e, animasyon Toy Story 3 e, en iyi e, ilk film e, daha doğrusu ilk e, bu çeşitli kategorilerde veriliyor bu sefer yönetmene verildi demin IF içinde yine bahsettiğimiz gibi For Lions 4 Aslan ile Chris Morris'e Morris'i verildi. İngilizce olmayan en iyi yabancı dildeki film ise The Girl with a Dragon Tattoo ejderha dövmeli kıza gitti. Evet programımızın en sonunda yine bir parçayla kapatacağız. Ee, ama kapamadan evvel Teknik Masada Diden ve Feryal'e çok teşekkürler. Program destekçimiz Hülya İnci'ye de çok teşekkür ediyoruz. Ve bu haftaki yeni filmlerden The Green Hornet Yeşil Yaban arısı filminde önemli bir sahnede yer alan Coolio'dan e, gelecek featuring Elvi. Gangster's Paradise ile size veda ediyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. The valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk you know that's unheard up You better watch how you talking and where you're walking Or you and your homies might be lined and chalk I really hate the trip but I got a loaf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 situation they got me facing i can't live a normal life i was raised by the shape so i gotta be down with the hood team Too much television watching, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my heart I'm a out bench to set, tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat the way I'm living life do a diet. What can I say? I'm 23 never will I live to see? 24, the way things it's going, I don't know. tell yeah, I mean.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 Sinefil Hazırlayan ve sunanlar, Melis Behlil ve Yeşimburu Seven